DDBT hoş geldiniz. Bugün bundan tam 800 yıl önce yaşamış Fars şair ve düşünür Sadi Şirazi'nin iki ölümsüz eserini, Bostan ve Gülistan'ı mercek altına alıyoruz. Günümüzde bu metinlerin, Silikon Vadisi'ndeki bir start-up CEO'sundan Fortune 500 yöneticisine kadar, yani herkese, şaşırtıcı derecede geçerli liderlik dersleri sunduğu sıkça dile getiriliyor. Evet, bu iddiayı sıkça duyuyoruz. Aynen. Biz de bu iddiayı temel alarak şu soruyu tartışacağız. Saadi'nin bilgeliği, Hizmetkar liderlik veya kırık camlar teorisi gibi modern kavramların gerçekten de zamansız bir öncüsü müdür? Yoksa, yoksa bu benzetmeler 13. yüzyılın kaotik dünyasında yazılmış bu metinlere günümüzün gözlükleriyle bakmaktan kaynaklanan biraz anakronik bir yanılsama mıdır? Ben bu bölümde Sadi'nin ortaya koyduğu ilkelerin evrensel olduğunu ve modern liderlik teorileriyle olan bu çarpıcı paralelliklerin insan doğasına dair zamansız hakikatlerin bir yansıması olduğunu savunacağım. Ben ise bu yaklaşıma daha ım, şüpheci bir noktadan bakıyorum. Sadi'nin eserlerinin... Derin ahlaki ve felsefi değerini elbette kabul ediyorum, bu tartışılmaz. Ancak bu metinleri modern yönetim jargonuna hapsetmenin, onların asıl bağlamını, yani ait oldukları o teolojik, monarşik ve kültürel dünyayı gözden kaçırmamıza neden olduğunu ve bilgeliklerini sığlaştırma riski taşıdığını öne süreceğim. Sadeyi anlamak için, yani onun yaşadığı dönemi anlamak şart, düşünün, Moğol istilası İslam dünyasını kasık kavurmuş, şehirler yakılmış, kütüphaneler yok edilmiş. Yani toplumsal doku tamamen parçalandığı bir kaosun tanığı. Bu yıkımın ortasında Sadi adeta bir sosyal mimar gibi toplumu yeniden inşa etmenin ahlaki ve pratik ilkelerini arıyor. Tıpkı modern yönetim biliminin şeyin, sanayi devriminin kaosuna bir cevap olarak doğması gibi. Hı -hı. Bu yüzden... Eserlerinin yapısı bile tesadüfi değil bence. Bostan ideal dünyayı anlatır, yani stratejiyi, vizyonu, bir nevi teoriyi. Gülistan ise yaşanmış gerçekçi hikayelerle pratiği yani vaka analizlerini sunar. Bu bilinçli bir eğitim tasarımıdır. Mesela bugün çok popüler olan hizmetkar liderlik kavramı, liderin gücünü aslarına hizmet etmek için kullanması fikri, Sa'di'nin o meşhur padişah çobandır, halk sürüsüdür metaforunda zaten kristalize olmuş durumda. Burada çoban, sürünün sahibi değil, onu korumakla yükümlü olan, ona emanet edilen kişidir. Yani liderin bir sahip değil, bir emanetçi olduğu fikri yüzyıllar önce bu kadar net ortaya konmuş. Bu Sosyal mimar benzetmesi ilgi çekici fakat kime ve ne için mimarlık yaptığı sorusunu esgeciyor gibi. Sadi bir yönetim danışmanı değil, bir ahlak filozofu ve şairdi. Yani hitap ettiği kitle CEO'lar veya yönetim kurulları değil, 13. yüzyıl hükümdarları, vezirler, kadılar hatta dervişler. Metinlerin bağlamı tam da bu yüzden hayatı. Bu eserler büyük bir travma sonrası toparlanmaya çalışan bir medeniyetin ürünü. Odak noktası kar maksimizasyonu veya pazar payı değil, adalet, erdem, ahlaki düzen ve ve günün sonunda devletin bekası. İşte bu yüzden padişah kelimesini alıp yerine CEO, rayyeti yani halkı alıp yerine paydaş koyduğunuzda bu kavramların ruhunu öldürürsünüz. Sizin de bahsettiğiniz o çoban metaforu, ardında ilahi bir emanet ve kıyamet gününde verilecek bir hesap sorumluluğu taşıyan derin bir teolojik ve monarşik geleneğe dayanır. Bu, bir yöneticinin hissedarlara karşı olan finansal sorumluluğundan temelde çok farklı bir felsefi ve manevi düzlem. İşte o bağlam meselesi, Nuşirva’nın meşhur tuz hikayesinde bence en net şekilde ortaya çıkıyor ve sizin tezinizin aksine, Evrenselliği kanıtlıyor. Hikayeyi bir hatırlayalım. Padişah avdayken kebap için tuz olmadığını fark ediyor ve bir adamını köye gönderirken diyor ki, tuzu parasıyla al ki bu bir gelenek olmasın ve köy harap olmasın. Yanındakiler de bir tutam tuzdan ne çıkar ki diye sorunca o meşhur cevabı veriyor. Dünyada zulmün temeli başlangıçta küçüktü, her gelen onu biraz büyüttü, nihayet bugünkü boyutuna ulaştı. Bu kırık camlar teorisinin 13. yüzyıldaki mükemmel bir ifadesidir. Hmm. Yani küçük düzensizliklere, küçük etik ihlallere göz yummanın zamanla çok daha büyük suçlara ve topyekün bir çürümeye yol açtığı fikrinin ta kendisi. Liderin yaptığı en küçük etik ihlalin bir tutam tuz, tüm organizasyon kültürünü nasıl zehirlediğini gösteriyor. Köy harap olmasın. Peki o halde şunu sormak gerekir. Sadi'nin... Köy harap olmasın derken ki endişesiyle modern bir CEO'nun çeyrek dönem karları düşmesin endişesi gerçekten aynı ahlaki düzlemde mi? Yani bu benzetme Sa'di'nin niyetini biraz küçültmüyor mu? Bence hikayenin özü mutlak güce sahip bir hükümdarın kişisel ahlaki sorumluluğuyla ilgili. Bu modern anlamda bir politika veya bir kurumsal kültür stratejisi değil. Bu en küçük eylemi bile hem sembolik hem de pratik sonuçlar doğuran bir lider için bir edep dersi. Odak noktası liderin kişisel erdemidir. Çünkü o toplumun ahlaki aynası. Yani konu kurumsal kültürden ziyade ilahi adalet ve toplumsal nizam. Hikayeyi sadece bir yönetim taktiği olarak, hani o meşhur tepedeki ton olarak okumak onun bu derin manevi ve felsefi boyutunu göz ardı etmektir. Vurguladığınız ahlaki boyut çok önemli, fakat bence bu yönetimsel boyutu dışlamıyor, tam aksine onu daha da güçlendiriyor. Sadi'nin dehası da tam olarak burada yatıyor, ahlak ile pratik sonuçları, yani maneviyat ile bilançoyu birbirine bağlıyor. Nuş Şirvan, bir tutam tuzdan bir şey olmaz demenin sonunda hazinenin boşalacağını ve devletin yıkılacağını biliyor. Bu da bizi Sadi ile Machiavelli arasındaki ayrıma getiriyor. Kaynak metin, Sa'di'nin merhamet ve adalet temelindeki yaklaşımını Machiavelli'nin korku ve kurnazlık ilkesinin tam karşısına koymakta çok haklı. Sa'di ne diyor? İnsan ihsanın kuludur. Yani iyilikle, cömertlikte kalpleri kazanırsın der. Bu, Machiavelli'nin insan doğasına güvensiz, insanın doğası gereği nankör olduğu varsayımına doğrudan bir meydan okumadır. Biri uzun vadeli bağlılık, hani bugünün diliyle engagement ve sadakat yaratır, diğeri kısa vadeli itaat bir analizdir. Bu karşıtlık ilk bakışta çok net görünüyor, doğru. Ama Sadin'in naif bir idealist olmadığını unutmamalıyız. Yani onu bir tür yönetim hippisi gibi sunmak metimlerine haksızlık olur. O da gücün gerçeklerini, insan doğasının karanlık tarafını çok iyi bilir. Ne der? Ne o kadar sert ol ki halk senden bıksın, ne de o kadar yumuşak ol ki sana tepeden baksınlar. Ya da en çarpıcısı, zalime merhamet, mazluma zulümdür. Bu, gücün pragmatik kullanımını anladığını açıkça gösterir. Asıl fark, bence yönetim tarzından ziyade felsefi bir temeldedir. Sadi, Tüm eylemleri ilahi bir adalet, ahlak ve erdem çerçevesinde değerlendirir. Liderin her eylemi daha büyük bir kozmik ve ilahi muhasebeye tabidir. Machiavelli ise o ondan 250 yıl sonra tamamen seküler bir düzlemde ahlaktan bağımsız olarak gücün nasıl elde edilip korunacağına odaklanır. Onları sadece iki rakip yönetim tarzı olarak adeta bir Harvard Business Review makalesindeki iki farklı model gibi sunmak, bu temel felsefi ve tarihsel ayrımı ıskalamamıza neden olur. Biri ruhani bir nizamın parçası, diğeri ise dünyevi bir güç oyununun analistidir. Bu felsefi ayrımın varlığını kabul ediyorum ama… Pratik sonuçları itibarıyla, bu ayrımın tamamen farklı organizasyonel yapılara yol açtığını da görmek zorundayız. Sadi'yi takip eden lider, öğrenen, gelişen, insanların katkıda bulunmak istediği bir organizasyon kurar. Machiavelli'yi takip eden ise paranoyak, bizgi saklayan, insanların sadece hayatta kalmaya çalıştığı toksik bir yapı inşa eder. Sadi bir hikayesinde korkuyla yönetilen bir komutanın savaşın en kritik anında askerleri tarafından nasıl terk edildiğini anlatarak bu tezin pratik sonucunu da gözler önüne serer. Yani felsefi köken ne olursa olsun sonuç nettir. Hı hı. Bu da bizi doğrudan üçüncü ve belki de en önemli noktaya getiriyor. Beni Adem şiiri ve sistem düşüncesi. İşte bu benzetmenin en zorlama ve Sadi'nin niyetini en çok saptıran nokta olduğunu düşünüyorum hiç katılmıyorum. Sadî'nin o meşhur dizelerini hatırlayalım. Adem oğulları birbirinin uzuvlarıdır çünkü yaratılışta aynı cevherden mayalanmışlardır. Zaman bir uzvu ağrıtırsa diğer uzuvlarda huzur ve karar kalmaz. Bu departmanlar arası silolaşmanın bir organizasyonun nasıl içten içe çürüttüğünün 13. yüzyıldaki teşhisidir. Sadi, Liderden adeta bir sistemsel empati bekler. Sade esasen şunu söylüyor. Satış departmanı, mühendislik ekibinin asla yapamayacağı bir özelliği vaat ederek bir anlaşmayı kapattığında ve bunu bir zafer olarak kutladığında aslında... Bedenin bir uzvu diğerine acı veriyordur. Liderin görevi sadece satış rakamlarına bakmak değil, mühendislik departmanının hissettiği o acıyı, o stresi hissetmektir. Çünkü o acı eninde sonunda tüm bedeni yani şirketi hasta edecektir. Bu şiirsel bir ifade olabilir ama aynı zamanda modern sistem teorisinin de özüdür. Organizasyon parçalarının toplamından daha büyük, yaşayan organik bir bütündür ve lider... Bu bütünün sağlığından sorumludur. Bu çok tehlikeli bir benzetme. Gerçekten öyle düşünüyorum çünkü şiirin okyanus kadar derin anlamını alıp bir bardağa sığdırmaya çalışıyor. Şiirin gücü ve evrenselliği inkar edilemez fakat bağlamı örgütsel verimlilik değil, evrensel insanlık idealidir. Sadi Ademoğulları diyerek tüm insanlığa seslenir, sadece bir şirketin çalışanlarına değil ki. Bu derin mesajı, pazarlama ve satış departmanları arasındaki sürtüşmeye bir çözüm olarak sunmak, şiirin o yüce ve birleştirici anlamını önemsizleştirme hatta bayağılaştırma riski taşır. Bu bir yönetim stratejisi değil. Savaşın, kıtlığın, hastalığın vurduğu bir dünyada, acı karşısında ortak insanlığımıza dair ahyaki bir çağrıdır. Zaten bu yüzden Birleşmiş Milletler binasının duvarında yer alması da bu evrensel boyutunu teyit eder. Sadin'in amacı bir CEO'ya departmanları nasıl yöneteceğini anlatmaktan çok daha büyüktür. O, bir insana başka bir insanın acısı karşısında nasıl insan kalınacağını hatırlatır. Doğru olan bir ilkenin daha küçük ölçekte bir organizasyon için de doğru olabileceğini kabul etmek. Evrensel olan her ölçekte geçerli olandır. Sadin'in bir uzvun acısının diğerlerini etkileyeceği tespiti, İnsanlık için ne kadar doğruysa bir şirketin departmanları hatta bir ailenin üyeleri için de o kadar doğrudur. Bu, ilkenin gücünü azaltmaz, aksine onun ne kadar temel ve yaygın bir hakikat olduğunu gösterir. Ama bu fraktal yorum, metnin asıl niyetini ve önceliğini değiştiriyor. Sadi için öncelik, insanın tanrı ve diğer insanlar karşısındaki ahlaki duruşudur. Sizin yorumunuzda ise öncelik, Organizasyonun verimliliği ve sağlığı oluyor. Amaç ve araç yer değiştirmiş oluyor. Bu da bizi en başa döndürüyor. Sadi'yi kendi dünyasının bir bilgesi olarak mı okumalıyız, yoksa onu günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmiş bir liderlik kurusu mu yapmalıyız? İkincisini yaptığımızda onu anlamaktan çok kendimizi onu sözleriyle onaylatmış oluyoruz. Sonuç olarak bu diyalog, Sadi'nin... İnsan doğası, adalet ve liderlik üzerine söylediklerinin kendi bağlamının ne kadar aştığını bir kez daha gösteriyor bence. İster hizmetkar liderlik diyelim, ister çoban metaforu, liderliğin bir mülkiyet değil, bir emanet olduğu fikri bugün her yönetici için güçlü bir pusula olmaya devam ediyor. Nuşirvan'ın tuz hikayesinden sıfır tolerans politikasının önemini, Beni Adem şiirinden sistemik düşüncenin gerekliliğini çıkarmak, metni basitleştirmek değil, aksine onun zamansız bilgeliğini günümüzün diliyle yeniden keşfetmektir. Bu kadar çok ve bu kadar güçlü paralellikler basit bir tesadüf olamayacak kadar tutarlı. Sadi'nin ahlaki çerçevesinin ne kadar güçlü ve günümüzle ne kadar derinden rezonans içinde olduğu açık. Bu konuda kesinlikle hemfikiriz. Ancak onun bilgeliğini modern iş dünyası etiketleriyle yeniden ambalajlama ve pazarlama konusunda dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bostan ve Gülistan'ı kendi tarihsel ve felsefi bağlamları içinde yani adil bir yönetim ve erdemli bir yaşam için yazılmış kılavuzlar olarak takdir ettiğimizde onları dar yönetim teorisi kalıplarına sokmaya çalıştığımızdan çok daha derin ve özgün dersler çıkarabiliriz. Onu bir yönetim gurusu yapmaya çalışmak yerine bir hikmet pınarı olarak görmek belki de ondan alınacak en büyük derstir. Sanırım. Hangi yorum çerçevesi kullanılırsa kullanılsın, Saadi'nin temel mesajının altını çizdiğimiz konuda buluşuyoruz. Liderliğin özünde karakter, adalet ve insanlık olduğu, algoritmaların, veri analizlerinin ve çeyrek dönem raporlarının hakim olduğu günümüz iş dünyasında bu mesaj her zamandan daha hayati ve daha gerekli. Kesinlikle. Ve belki de asıl mesele bu metinleri bir cevaplar kitabı olarak değil de doğru soruları sormamızı sağlayan bir rehber olarak görmek. Bu eserlerde keşfedilecek daha çok şey var ve bu da Saadi'nin neden 800 yıl sonra bile bizimle bu kadar güçlü bir şekilde konuşmaya devam ettiğini gösteriyor.